Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Selçuk Üniversitesi'nde Tarım ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Yeşil Ekonomide yayınlanan habere göre resmi gazetenin 7 Haziran'daki sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre merkezle iklim değişikliğinin tarımsal faaliyet üzerindeki etkilerinin araştırılması ve uygulamada karşılaşacak sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulması hedefleniyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Bilecik-Osmaneli karayolunun 25. kilometresindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler arazinin yapısı nedeniyle müdahalede de güçlük çekti. Antalya'nın Çıralı, Olimpos ve Mavi Kent sahillerinde İki buçuk ayda dokuz karetta karetta ve kelonya midas yani yeşil deniz kaplumbağası cansız bulundu. Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettikleri poşetleri yutarak öldüğü belirlendi. Hatay'da ise balıkçı ağlarına sarıldı iki karetta karetta kurtarıldı. Karetta karetta ile kelonya midas yeşil deniz kaplumbağaları Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin tehlikede yani nesli tehlike altında olan kırmızı listesinde yer alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye'de toplam 21 alanı deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak belirleyerek koruma altına aldı. 21 yuvalama alanından 9'una sahip olan Antalya, 640 kilometrelik sahil bandıyla tüm Akdeniz'de deniz kaplumbağaları için en önemli yaşam alanını oluşuyor. Kemer ilçesine bağlı yaklaşık 3,7 kilometrelik Çıralı sahili, Kumuca ilçesine bağlı 300 metrelik Olimpos sahili ile 14 kilometrelik Mavi Kent sahili Antalya'daki yoğunlama alanlarından 3'ünü oluşturur. Karetta karettaların yumurta bırakmak için çıktığı bu sahillere aynı dönemde helonyamidas yani yeşil deniz kaplumbağaları da beslenmek için çıkıyor. Çıralı Kıyı Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elgin Öz 3 sahilde 5'i helonyamidas yeşil deniz kaplumbağası 4'ü karetta karetta toplam 9 deniz kaplumbağası ölüsü gördüklerini kaydetti. Ergin Göz biz bu hayvanların boyunu ölçüyoruz. DNA örnekleri alınabilecek durumda olanları Dalyan'daki deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezine bildiriyoruz. Olmayanları ise gömüyoruz. Gömülen kaplumbağaları belli bir süre geçtikten sonra çıkarıp yaşını tespit etmek için ön kol kemiklerinden kesit alıyoruz. Bunlar laboratuvar ortamında inceleniyor ve yaşları saptanıp raporlanıyor. Ölü kaplumbağaların otopsileri de Dekamer'de gerçekleştiriliyor dedi. En büyük ölüm nedenlerinin balıkçı ağları, oltalar, poşet ve kirlilik olduğunu işaret eden Elgin Öz. Valilik, doğa koruma ve milli parklar, kaymakamlık, belediye gibi ilgili kurumlarla bu konuda bir toplantı planlıyoruz. Deniz kaplumbağası yumurtlama alanlarında 1 mil içinde olta ve ağ kullanılmaması, sürat teknelerinin 5 milden fazla hız yapmaması gerekiyor. Bütün bunları titizlikle denetlenmesi deniz kaplumbağaları ölümlerini azaltmaya yardımcı olacak. Plastik çöp atılmaması konusunda da insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları gününde Çıralı'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hem sahilde hem denizde mümkün olduğunca plastik atıkları temizleyeceğiz diye konuştu. Hasankeyfi Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısı üzerine 7 ve 8 Haziran 2019 günü 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günlerinde küresel düzeyde 35 yerde Ilı su Barajı'nda su tutulmasına karşı eylemler gerçekleştirdi. Hasan Keyif Doğanımız Dicle Kültürümüz sloganıyla Türkiye-Irak, Rojava'dan Avrupa'ya pek çok yerde gerçekleştirilen eylemlerde Türkiye hükümetinin 10 Haziran'da Ilı su Barajı'nda su tutma niyeti eleştirildi. Avrupa başkentlerindeki eylemler 7 Haziran'da Fridays for Future, gelecek için cumalar yürüyüşlerine katılımla başladı. İklim krizine karşı dünyanın yüzlerce şehrinde her cuma günü sokağa inen öğrencilere ilısu ve başka barajların Mezopotamya'da iklim ve su krizine nasıl neden oldukları aktarıldı. Ardından Lübyan'a, e, Münih, Frankfurt, Kassel ve Hamburg başta olmak üzere pek çok kentte birlikte yürüyüşler gerçekleştirdi. Aynı gün öğlen ve akşam... Pek çok Avrupa kenti ve Irak'ta ana meydanlar ve şiirlerin önemli noktalarında yürüyüşler yapıldı, bildiriler dağıtıldı, stantlar açıldı, konuşmalar yapıldı, ilgi gösterenlere bilgiler aktarıldı ve ortak resimler çekildi. Paris'teki eylem UNESCO merkezinin önünde yapıldı. Örgütün Hasankeyf konusundaki sessizliği eleştirildi. Bir yanındaki eylemde ise Ilisu projesinde yer alan en büyük şirket, Amsterdam'in önünde gerçekleştirildi. Mezopotamya genelinde önemli bir dayanışma mesajı da Iraktan geldi. Bağdat, Babil, Nasıriye ve Basra dahil 10 kenti gerçekleştiren eylemlerde Hasan Keyif'in yaşatılması talep edildi. 7 Haziran akşamı saat 20'de sosyal medyada da Hasan Keyif için geçtiği hashtag üzerinden yoğun paylaşım yapıldı. Türkiye'den de çok sayıda sanatçı katıldı buna. Bunların arasında Metin Uca, Zero Abbas, Haluk Levent, Mikail Aslan, Pınar Aydınlar, Barış Atay, Cemil Koçgiri, Bahar Feyzan, Bilal Doğan, Şebnem Sönmez, Ercan Yılmaz, Dijan Roni, Kadir Çat, Deniz Esmer, Selim Temo'nun gönderdikleri dayanışma videoları da paylaşıldı. Yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısına ulaşıldı. Paris'ten sanatçı Enen Ture de özel bir Hasan Keyif panosuyla katıldı, destek verdi. Evet ve bir etkinlik haberi hatırlatmasıyla kapatalım. Bu cumartesi yani 15 Haziran'da Nişantaşı Sanatçılar Parkı'nda, goed voor trustorg echtelijk. şenliği gerçekleşecek. Adil ve doğa dostu üretim yapan üreticilerin bulunacağı etkinlikte ayrıca paneller, atölyeler, müzik, eğlence var. Takvimlere not edelim. 15 Haziran Cumartesi günü productie Şenliği Nişantaşı Sanatçılar Parkı. de değişikliğine karşı ve doğa için de geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen de productie van